açık kaste Bir sözcük small bar of o en o. Nu en nu en intetisk man. Hon undställer som sen sentid Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Başladı Ömer Madra, Can Bil Feryal Kabil Den oluşan ekiple birliktesiniz Mahir ve Mert izinde Her maça farklı bir ekiple Çıkmaya başladık gördüğünüz gibi Günaydın Günaydın Evet Günaydınımız Başladığımız parça da aslında Dünyada farklı durumlar olduğunu ortaya koyan bir video kaydından aslında on binlerce Norveçli hatta 40 bin aşkın sayıda Norveçli bayağı yağışlı yağmur altında Oslo'da toplandılar ve merkez meydanında Amerika'nın efsanevi folk sanatçısı, müzik bestecisi Pete Seeger'ın Rainbow Race Gökkuşağı, ırkı Irkı ancak insanlık anlamında kullanıyor Pete Seeger. Ve bu da bu şekilde toplanan insanlar gerçekten yani bu videoyu seyrederken de kağıt mendilleri de hazır tutmakta fayda olabilir. Muazzam bir gövde gösterisiydi kitle katili Anders Behring. Breivik'in 77 Norveçliği iki ayrı şeyde bir patlamada suikaste, ert, arkasından da bizzat ateşli silahlarla katleden ve bunu da çok kültürlülük ve sol ideolojileri ortadan kaldırmak için yaptığını söyleyen Anders Breivik'e karşı yaptılar. Aşırı sağcı diyorlar ama başka da bir sıfatlar olabilir, kullanılabilir. Havanın yağışlı olmasına asla etmeden meydanı dolduran 40 binden fazla insan hep bir ağızdan bu gök kuşa çocukları şarkısını söylüyor. Bu şarkıdan nefret ettiğini Braavik söylemişti. İşte Norveç'te de Lillebjørn Nilsen tarafından seslendirilen bu şarkı kendisi ukulele çalıyor. ...ve çok kültürlü örnek olarak göstermiş. Norveçli çocukların beynini yıkıyorlar bu şarkıyla demişti Breivik. Fakat bu sözler üzerine iki Norveçli sosyal paylaşıma Facebook'ta bir kampanya başlatıyorlar. Şarkıyı hep birlikte seslendirmeleri için de insanları gösteriye davet ediyorlar. Lil Jönnevag diye birisi organize etmiş... Ve televizyona Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada da kampanyayı organize eden Lil demiş ki benim çocukluğumdan beri söyleyerek büyüdüğüm ve çocuklarıma söylettiğim şarkıdan Breivik nefret ettiğini söyledi. Ben bu şarkının yeniden insanların gönlünü fethetmesini istedim diyor. Çok önemli bir şey sabah gelirken de gökkuşağı, gökkuşağı vardı. vardı. Onu da hatırladım ve Umut Her Zaman Vardır diye maçizane ben de geçen Şubat ayında yayınlanan bir yazı yazmıştım. Ee, umut Her Zaman Vardır başlığıyla Açık Radyon'un da bültenlerinden biriydi. 1 Şubat 2012 tarihinde yazmıştım. orada aktivist ve yazar Rebecca Solnit'in öngörülemezlik umudun temel dayanağıdır diye yazdığını söylüyordum. Umudu zara iyimserlikle karıştırmamız konusunda da hemen uyarmayı ihmal etmemişti bizi Rebecca Solnit. İyimserlikle kötümserliğin öngörülebilirliğin ikiz çocukları olduğunu, ikizlerin her ikisinin de ileride neler olacağını bildiklerini kesinlikle inandıklarını söylüyor. Tek farkla iyimseller hedefe ulaşmak için hiç çaba harcamadan her şeyin çok iyi olacağını bekleyenler, kötümserlerse hapı yutmuş olduğumuzu yapılacak tek şeyin de henüz vakit varken umutsuzluğu herkese aşılamak olduğuna hükmetmiş olanlar. Biz açık radyocuların da en sık başına gelen şeylerden biri de bu işte. Küresel iklim değişikliğinin, neoliberalizmin, militarizmin, faşizmin üstelik hepsi birbirini besleyip büyüterek yeryüzünün başına getirdiği yığınla feci olayın bilgisini gün be gün dinleyicilerle paylaşan programlarımızdan dolayı felaket tellallığıyla az suçlanmamışızdır doğrusu. Ama dile getirilen önemli ayrımı son nit kadar ustalıkla olmasa da biz de her seferinde eleştirmenlerimize cevap olarak sunmaktan geri durmadık. Umut Belirsizlik üzerine kuruludur diyor Solnit. Bundan sonra neler olacağını bilmediğimize dair çok daha gerçekçi bir varsayıma dayanır. Bundan sonra olacak olan çok korkunç ya da müthiş güzel bir şey olabilir. Doğanın kendi direnci, sürprizleri ve belirsizlikleri vardır. Ama umudun asıl yeşereceği toprak doğa değildir. Asıl zemin eyleme geçme, değiştirme ve biz de varız diyebilme konularında sahip olduğumuz olanaklardır. Umut demişken şu da var tabii, bazen o işler o işe girişenlerin beklediği gibi gitmez. Tam tersine onların beklediğinin tersi olur. Onların umutları boşa çıkar ve bu bizim için çok iyi bir haberdir. Mesela Norveç'teki faşist kitle katilinin ve onun ardındaki karanlık güçlerin umutları boşa çıkacak gibi görünüyor. Demokrasi, adalet ve eşitlik için mücadele edecek olanların kararlılığı bu olaydan sonra faşist canilerin beklediklerinin aksine artacak gibi. Diyordum. Nitekim öyle de olduğu görülüyor. Yani gerçekten Norveçliler bu, bu Breivik'in... Katliamından da zaten zerrece bir nedamet duymak şöyle dursun. Bununla övündüğünü görünce e, Norveçliler de ona en iyi cevabın aslında onun nefret ettiği her şeyle ona cevap vermek olduğunu görmüşler. 40 bin kişiden bahsediyoruz evet. bak bir araya gelen. Ve o inanılmaz görüntüler yaşlı çok küçük çocuklar da vardı çok yaşlı tekerlekli sandalyeyle de insanlar vardı ve o yani silahlı adama öfke duymak yerine onlar da tolerans ve demokrasi çok kültürlülük üzerine olan inançlarını bir aradan dünyanın en büyük korolarından birini oluşturarak 40 bin kişiyi rengarenk gökkuşağı gibi de şeyleriyle yağmurluklarıyla filan. yanılmaz bir manzaraydı doğrusu. ve Seeger'ın bu 1967'de yazdığı My Rainbow Race's'i de bayağı endoktrinasyon kampı, kültürel ve çok kültürlülük için kullanıyorlar demişler. Fakat bu Norveçler bunu Gökkuşağı Çocukları diye adapte etmişler bu şarkıyı. Öyle söylediler zaten. Ve biz bunu söyleyelim diyorlar. Çünkü bu şarkının tarif ettiği şey dünyanın nasıl olması gerektiğini biz gerçekten böyle düşünüyoruz. Bu şarkıda olduğu gibi diyorlar. Bu j'Lilie şey, Lillebjørn Nilsen'de şarkıyı söyleyen ve çalan Nilsen'de kazanan biziz demiş zaten. Hem Norveççesiyle hem de İngilizcesiyle yağmur altında sırasıklam sucuk gibi ıslanan kalabalığa dünyanın en büyük korosuyla yaptı. Bir 5 kültür bakanı da varmış. Norveç dışında İzlanda, Danimarka, İsveç ve Faroe, Faroe adalarından da kültür bakanları gelmişti. Cevap böyle olabilir. Bir de My Rainbow Race'in şarkı sözlerine de bir şöyle bakacak olursak. Pete Seeger'ın bu unutulmaz şarkısını. işte hepimizin üzerinde tek bir masmavi gökyüzü, tek bir okyanus bütün kıyılarımızı yalayan, tek bir yeryüzü o kadar yeşil ve yüz yuvarlak kim daha fazla bir şey isteyebilirdi ki ve çünkü ben seni seviyorum. Sevdiğim için de bir kez daha deneyeceğim ve benim gök kuşağı ırkıma göstermek istiyorum ki çok erken ölmek için. Bazı insanlar deve kuşudur gibidirler. Kafalarını kuma gömerler. Bazıları da plastik rüyalarının bütün o şeyleri, ihtiras dolu elleri çözebileceğini, pençeleri çözebileceğini sanırlar. Bazıları kolay yolu seçer. Zehirler, bombalar bunlara ihtiyacımız olduğunu sanırlar. Ama bilmiyor musun ki inanmayanları hepsini öldüremezsin. Özgürlüğe giden kısa yol Kestirme yol yoktur Gidelim bunu bütün küçük çocuklara söyleyelim Bütün analara ve babalara da söyleyelim Son şansımız bu Paylaşmayı öğrenmek için Sana ve bana Gelen şeyi paylaşmanın Son şansı budur Diyor şarkıda Evet doğrusu evet. Umut dolu bir başlangıç Yaşattıkları için Norveçli İnsanlara büyük bir Norveç'teki o sıradan insanlara ir, iri ufaklı kadınla erkekli sakatıyla sağlamıyla genciyle yaşlısıyla çok güzel bir şeyle başladık. Özellikle geçtiğimiz haftanın başından itibaren bu kitle katilinin Breivik'in e, yaptıklarının detaylarıyla birlikte anlatmasından ötürü Norveç epey fazla konuşuluyor olmuştu. Norveç'ten gelen bu haber gerçekten bu tepkilerin farklı bir şekilde de e, farklı değil de e, bir haftadır göremediğimiz şekliyle görmemizi bir şekilde mutlu edici, umutlandırıcı bir haber olarak da geldi. Evet, bence de öyle. Yani hakikaten YouTube'dan da bulmak mümkün. Sekiz buçuk dakikalık bir şey. Yani o gözlerdeki umutlu bakışı direnci görmek için siz de girip bakabilirsiniz. Sekiz buçuk dakikalık kısa ama çok etkili bir video. İskandinavya'dan böyle bir gökkuşağı bize kadar ulaştı. Bu sabah da gelirken gökkuşağını görünce müsbütün unu da hatırladım ve iyi oldu. Açık